Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programınız. Yaşam için Merhaba, her yıl bahardan yaz sonuna kadar Kars'ta konaklayan leylekler, kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırptı. Yaz mevsimine mevsimini çayı ve Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde çayırlık alanda geçiren leylekler, kışı sıcak bölgelerde geçirmek için dönüş yoluna geçti. Kuzey Doğa Derneği bilim koordinatörü Emrah Çoban, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada kuşların göç etmeye başladıklarını söyledi. Bunun da ilk habercisinin sulak alanlarda toplanan leylekler olduğunu söyledi. Çoban bu göçün takibi için Kuzey Doğa Derneği, Iğdır Üniversitesi ve İspanya'dan gelen bir halkalama uzmanıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Ayrıca Iğdır'da yavru leyleklerin ayağına Türkiye halkaları takıldı. Bu halkalarla leyleklerin hangi ülkelere ne zaman göç ettikleri takip edilecek. Bu takibin sonunda kuşların bizim ülkemize geri gelip gelmediği göç yolunda nelerle karşılaşıyorlar bunlar ortaya çıkacak dedi Emrah Çoban. Brezilya'da yerli kadınlar Amazon'daki orman yangınlarından sorumlu tuttukları Bolsonaro hükümetine protesto etmek için yerli kadın yürüyüşü gerçekleştirdi. Yangınların son bulması için uluslararası toplumun desteğini talep eden kadınların mesajı, doğa ananın katliamı hepimizin sorunu. Dünyanın akciğerlerinden biri olarak görülen Amazon ormanlarının büyük bölümünü kapsayan Brezilya'da orman yangınlarının sayısı bu yıl şimdiden rekor seviyeye ulaştı. Ülkede yangınların gerçekleştiği Amazon ormanı, emdiği karbon miktarı düşünüldüğünde dünyanın küresel ısınmaya karşı en önemli değerlerinden biri. Uzmanlar yangınlarda her dakika bir futbol sahası büyüklüğünde bir ormanlık alanın yok olduğunu belirterek yangınların durdurulamaması halinde Amazonların dev bir bozkıra dönüşerek karbondioksit yaymaya başlayacağını söylüyor. Brezilya'yı ormansızlaşmayla mücadeleye sırt çevirmekle suçlayan Norveç ve Almanya Amazon'un korunması için yaptığı mali yardımları keserken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konunun G7 zirvesinde gündem maddesi olması gerektiğini açıklamıştı. Macron zirve sonucunda G7 ülkeleri olarak Amazon'lardaki orman yangınlarının söndürülmesi için 20 milyon avro destekte bulunacağını açıkladı. Bu sadece söz konusu ülkeler için değil aynı zamanda tüm insanlık için bir dram dedi. Öte yandan İrlanda ve Fransa Amazon yangınlarıyla ilgili harekete geçirmemesi durumunda Güney Amerika ülkeleriyle kurulan ticaret anlaşmasını onaylamayacaklarını açıkladı. Amazon ormanlarındaki yangının en çok etkilediği insanlar arasında bölgedeki yerli halk var. Amazonlar 1 milyondan fazla yerliye ve temas kurulamayan 100 kabileye ev sahipliği yapıyor. Yerlilere göre bu yangınlar ise tesadüf değil. İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet veren taksi şirketi 125 elektrikli taksi satın aldığını açıkladı. Londra'daki temiz hava mücadelesine katkı için yapıldığı ifade edildi. Halihazırda filosunda 100 elektrikli araç olan şirket bu yeni 125 araçla birlikte 225 adede ulaşacak ve 3 yıl içinde bu rakamı 1000'e çıkarmayı hedefliyor. Bununla birlikte araçlar şimdiye kadar 6800 ton karbondioksit salımını engelledi. Taksi sürücülerinin de yakıt masraflarından 4 milyon pound tasarruf yapmalarını sağladı. Darısı İstanbullu taksicilere diyelim. Birleşik Krallık hükümeti verilerine göre Birleşik Krallık'taki elektrik üretimi için kullanılan kömür oranı geçtiğimiz aylarda düşüşe geçti. Verilere göre Birleşik Krallık'ta en çok kirliliğe neden olan enerji santralleri 2019'un ikinci çeyreğinde toplam üretilen elektriğin %0,7'sini oluşturuyor. Elektrik şebekelerine enerji sağlamak için kullanılan kömür miktarının geçen senenin aynı aylarına oranla 3'te 2 düştüğü söyleniyor. Bir hükümet sözcüsü, kömür kaynaklı enerji üretiminin Birleşik Krallık'ın sıfır emisyon ekonomisine doğru gitmesiyle yakında uzak bir ana olarak kalacağını söylüyor. Sözcü, geçtiğimiz yıl enerji üretimimizin yarısından fazlasını oluşturan dünyada öncü olan düşük karbonlu enerji sektörümüz ve iklim değişikliğine olan negatif katkımız 2050 yılında tamamen sonlanmayı veriyor bekliyor. Bu sayede kömür kullanımındaki bu düşüşe elde ettik diyor. Türkiye'de ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verilerine göre 2018 yılında kömüre dayalı santrallerin toplak elektrik üretimi içerisindeki payı %37,3'tü. Birleşik Krallık 2019 yılında şimdiye kadar 3000 saatten fazla enerji tüketimi için kömür enerjisi kullanmadı. Bu oran 2017'deki kömürsüz enerji kullanımının 5 katı. Ve şimdi İskoçya'da bulunan Beatrice Rüzgar Santrali'nin hayata geçirilmesiyle 2018'in ikinci çeyreğine oranla yenilenebilir enerji. %12 artış göstermiş oldu. Türkiye'de de kömüre karşı tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Danıştay 6. daire özel bir şirketin Amasri'ye termik santral kurmak için aldığı ÇED olumlu kararını bir kez daha bozmuş ve Zonguldak İdare Mahkemesi de 20 Ağustos'ta termik santralin kömür hazırlama tesisi için verilen çet olumlu kararını iptal etmişti. Hukuksal gelişmelere rağmen termik santral kurma isteğinden vazgeçmeyen bu şirketin İstanbul'da bulunan ofisi önünde iklim aktivistleri bir araya geldi. Şirketin önüne iklim suç mahalli şeridi çeken aktivistler Barton için, iklim için, termik santrale hayır pankartı açtılar. Pankart önünde açıklama yapan aktivistler, iklim krizi çağında yeni termik santral çalışmalarına başlanmaması gerektiği, havayı, suyu, toprağı, yaşamı zehirleyen çalışır durumdaki termik santrallerin de bir an önce kapatılması gerektiğini söylediler. Aktivistler, Türkiye dahil dünyanın dört bir yanından gençlerin eylemleriyle herkesi iklim için bir an önce harekete geçmeye davet ettiler.